ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Sosyal Güvenlik Kurumu Koli Rezervasyon ve Takip Programı'nın çalışmaması hakkında. Bildiğiniz üzere iki gündür Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Koli Rezervasyon Programı çalışmamakta ve e, reçetelerimizi Koli Teslim Bürosu'na teslim edememek durumundayız. Sosyal Güvenlik Kurumu Göztepe Koli Teslim Bürosu İnternet hatlarında meydana gelen arza nedeniyle hizmet veremez durumdadır. Arza nedeniyle Türk Telekom yetkileriyle yaptığımız görüşmede aldığımız bilgi sonucunda bölgede büroya internet bağlantısını sağlayan kabloların kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği ve kabloların yenilenmesi gerektiği hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır. Bundan dolayı hem koli rezervasyonu takip programı çalışmamakta ve kollerimizi teslim edememekteyiz. Bunun için büroya yani Göztepe Koli Teslim Bürosu'na reçete teslim edecek meslektaşlarımızın arıza giderildiğine dair odamız tarafından yeni bir duyuru yapılıncaya kadar koli teslimatı yapmamaları önemli bilgilerinize sunulur. Bu nedenle mutlaka oda sayfamızdaki duyuruları takip etmenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki soru cevap programında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru, cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcan'ın Kılıç